Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günselibaki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay. Merhaba Sarp, nasılsın? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? İyi. Ee, Artık hava durumu konuşmayalım. Hava iyi konuşmayalım, doğayı konuşmayalım, hmm. doğanın yapıp ettiklerini konuşmayalım, virüsü hiç konuşmayalım. O kadar şey... büyük kırılmalar yaşayacağımızı öngörüyor muydu? Galiba e, kırılmalar e, bizim parçamız ya da biz kırılmaların bir parçasıyız, öyle düşünülebilir. Ee, hani herkes ne olacak gözüyle bakıyordu ama doğanın çarpmasını beklemiyordu Hatay benim manevi memleketim doktoratezim çünkü Atay ee, çok yakından tanıdığımı söylüyorum ama duygusal olarak yakınlığım var ve e, oradaki hayatın özellikle 1920'lerle 1940 arasındaki hareketli dönemi diyelim ve aynı zamanda oradaki bazı gelişmelerin ta Beyrut'ta Baas Partisi'nin kuruluşuna kadar giden uçları ve onun en dinamik unsurlarının aslında sancaktan, İskenderun sancağından çıkmış olması, sonrasında yaşanan gelişmeler, sınırın çizilmiş olması o günkü ve bugünkü haliyle, daha sonra tanık olduğum Hatay, Hatay vilayeti, Osancak'tan dönüşmüş haliyle e, Liva İskenderun Arapçası ve son olarak da doktor tezinin Arapçaya çevrilme sürecinde işte Arapça e, baskıya bir ön söz yazmam yani söz konusuydu ve bu da yeniydi galiba değil mi? Bu yeni yeni yeni çeviri bitti işte kitap çıkmadan bir de ön söz falan. Yani Suriye'deki arkadaşlarımın da ya da Beyrut'taki, Lübnan'daki arkadaşlarımın da okuyabilecek olması meselesi. Ve e, ne yazayım diye kafamdan geçirirken doğa e, yazdı. Biz bütün bunları hani kader diye adlandıramayacağımız ama bizimle beraber bu gezegenin bütün güçleri dikkate almadığımız sürece yani daha başımıza neler geleceğini kestirmek mümkün değil. Yani peş peşe düşünürsen... Sadece virüs değil. Yani virüs tek başına öldürücü bir şey değil. Ama sağlık sisteminin yetersizliğinin öldürücü olduğu şüphesiz. Aynı şekilde fayın üzerindeki evlerin isterse tek katlı olsun, isterse alçak yapılar olsun, çok bir birdenbire gündeme geleceğini tahmin ettiğimiz öldürüyor. Ama evet. dere yataklarını konuşuyorduk değil mi? Evet. Karadeniz'deki seylerde. Evet. Orada evet. çok katlı, az katlı meselesi yoktu. Yani dere yataklarına, tarım arazilerine yapılaşmanın e, sonuç... Bostanlı'nın bataklıklarına. Evet. Bu arada belediye başkanının bir açıklaması e, dolaştı bir süre. E, kaynak olarak da baktım sanırım doğru. Bostanlı ile Mavişehir'in Yamanlara evet. doğru taşınması gündemdeymiş. Konutları zemindeki sıvılaşmadan dolayı. Konutların Yerleşimin hayatı. Yerleşimin herhalde. Yani karşı yakanın daha doğru çekilmesi gibi bir e, plandan e, bahsetmiş. Çünkü 1960'ların sonu 70'lerin başında demek 50 yıl kadar önce o bataklıkta e, uydurma kurulmuş kalelerde çamur içinde dizine kadar çamur içinde ben de dahil bir sürü yeni yetmenin top oynadığını ben biliyorum. Tabii ki. Yani bataklığın içinde geçerdi zamanımız Bostanlı'da. Bostanlı deresinin yanında doğdum büyüdüm. Oraları olduğu gibi boş araziyken hala evet. benim doğduğum yıllarda, büyüdüğüm yıllarda, çocukluk yıllarımda biz bataklık suyunun içinde gezerdik deniz meclisi de çok kuvvetliydi o dönemde. Çok ilginçindi. Mesela onu da hissetmiyoruz, görmüyoruz. Tuz izleri. Evet. evet. Yani o dönemde mesela deniz gerçekten herhalde böyle bir 400-500 metre çekilirdi Bostanlı sahilinden. Ee, ve tabi çok fantastik bir Kavuz, şeydi. Kabukların arasından yürürsün. Evet, inerdik deniz alanına. Evet. Ve o denizin o bataklık haliyle olan ilişkisi işte bugün Ramsar Ramsaralan'ın da gittiğimiz zaman gördüğümüz aslında manzara o. Ama sonra ne oldu mesela İzmir'i buran sism depreminden sonra eee takriben doğru hatırlıyorsam 2-3 ay sonra bir sel felaketi oldu o bölgede. Yani bir gecede e, 350 arabanın bir sitenin otoparkından onlarca çekiciyle perdalde çıkartıldığına tanık olduk mesela. Neden deniz o kadar sahil düzenlemesiyle o kadar e, önleme, o kadar. E, şunu yaptık, bunu yaptı karşı deniz geldi, eskiden bulunduğu yere yerleşti. Direkler taşıyordu ve taşıyor, değil mi? Aylarca direk çaktılar, yıllarca direk çaktılar apartmanları oraya dikmek için. E, ben şeyi hatırlıyorum, o sahilin hemen arkasındaki şeritteki apartmanların hepsinin aslında direkler üzerinde kurulduğunu Tıpkı Fenerbahçe'de. Benim şimdi yaşadığım yerde olduğu gibi. O zaman direkt konuşalım. Tamam. Direkt olarak direkt mi konuşalım? Direkt konuşalım ve direkt konuşalım. Tamam. Ee, Sakınmadan. Evet. Galiba ortalık yerin en önemli işareti de direk. E çünkü e, nirengi noktası diye bir şey varsa ortalık yerde o direk. Ve o direk neyi taşıyıp neyi taşımayacağına baştan bizim kararımıza da bağlı olmadan aslında. Başka şeyleri dikkate alarak dikilmesi gereken bir şey. Başlı başına sadece dikit olmaktan ibaret değil. Evet. Tabii ki direk iki şeyle çok yakından ilgili. Biri diri öbürü dirlik. Direnmek de onun bir parçası. Ama direğin direkliliği, ama direğin direkliliği. ...sonuna kadar dayanmasında mı... ...yoksa eslemesinde mi? Bu... ...resiliyans, dayanıklılık... ...meselesi, eslemek ama... ...kırılmamak meselesi... E, ...galiba... ...fizikle birlikte... ...ama daha ziyade... ...yer çekimine... ...karşı koyduğumuz... E, ...fren... ...ya da gösterdiğimiz dirençle... ...birlikte mutlaka düşünülmesi... ...gerekenmiş. Ve... E, direğin sağlamlığı bizim ondan beklentimizle de doğru orantılı olsa gerek ne dersin evet kesinlikle direği düşündüğümüz zaman zemin de düşünmeden edemiyoruz direğin saplandığı ya da üstüne oturduğu zemin yani direk başlığı başına ve baktığımızda sapa sağlam yukarı doğru dikilen bir şey ya da taşıyıcı olarak da taşıyan bir şey ama o da sonuçta küçücük bir alana basıyor. Değil mi? O zeminin üstünde küçücük bir alanda dikeliyor. Yani hani direnç, dayanıklılık, rezilyans dediğimizde, e, onun ne kadar küçük bir alanda dikildiğini de göz önünde bulundurmak lazım. Yeryüzünün her tarafı bizimmiş gibi e, davranmak. Dolayısıyla da son kuruşuna, son damlasına kadar her şeyini havasını toprağının derinini suyunun dibini kazıyıp çıkararak şey yapmak onun yerine ince direklerle ortalık yerde ve bütün bunlarla birlikte var olmak birlikte var olmak hatta onların zorluklarıyla birlikte var olmak ne kadar önemli ee, yakın zamanda bir Amerikalı yazarı okuyordum. Jonathan Lear. Radikal umuttan bahsediyor. Optimizm değil. iyimserlik değil. Radikal umuttan bahsediyor. Ve e, e, bir yerliyle konuşuyor. E, yerlinin e, şeyler, galiba kapilerin ismi e, Karga ya da Kuzgun Crow. Ve, e, diyor ki biliyorsun diyor beraber yaşamış bir beyaz onun kitabına alıntı yaparak Jonathan Deer anlatıyor sen de biliyorsun diyor 40 yıldır bizimle yaşıyorsun ve e, Buffalo diyor Buffalo gittikten sonra e, şarkılar eski gücünü ve neşesini kaybetti diyor ama onu anlıyor çünkü bir yandan da bu yas ve matem meselesinde belki unutmanın da bellek kadar yeri var. Yani her şeyi her gün baştan yaşayarak da var olunamıyor. Bu çok hassas ve belki de insanın rolü de burada ortaya çıkıyor. bu başkasına da söylenemeyecek bir şey bu, yani unutmayı evet. önermek. Unutmayı evet. önermek çok tehlikeli bir şey değil mi? Biraz da böyle çok üsttenci bir şey değil mi? Birilerine bunları geride bırak, unut bunları, Sadece bak Sadece Öznen'in kendisi unutabilir. Unutturulamaz. Evet. Öznen'in kendisi unutabilir kafasının gerisinde devam edebilmek için. Onun için bu radikal umut meselesini biraz daha kurcalamak gerekiyor. Ve e, gerçekten e, ortalık yerin Hala yaşanır olması, hala tartışarak, itişip, kakışarak birlikte yaşanabilir bir yer olması için de bu bir miktar e, fazlaca sorgulanması gereken bir şey. Yani e, tükettiklerimiz, yıkıntıların önünde çektirdiğimiz fotoğraflar filan, bunların galiba bir daha gözden geçirilmesi lazım. Direkt. Evet. Evet. Direkt mi? Direkt mi? Bir de o var. <gülüyor> Yıkılan bir de orta direk var. Evet. E, o da o da ortalık yerde varlığı sevilen bir bir şey e, ve e, galiba o da zeminden kaybediyor ve e, zeminin altına e, sürükleniyor hızla. Orta direğin. E, varlığını yitirmeye başlaması biraz alıştığı hayata karşı geliştirdiği ezberler olabilir mi acaba? Yani o kadar büyük konfor alanları çok yüzeysel basit e, haz ve hıza dayanan bir hayat geliştirmiş olması sonra işte ekonomik çöküntünün onun üstünden geçmesi ama mesela Orta Dilek'in ilk karikatürleri ne zaman çizildi? Bilmem. Özal iktidarının ortalarına doğru aşağı yukarı. Evet. Doğru mu hatırlıyoruz? Evet, doğru. O zamanki orta direk tanımıyla şimdiki orta direk tanımı aynı mı? Değil. Ne değişti? Ee, çünkü onun da içine girdiği tüketim sarmalarının çıkışı olmadığı anlaşıldı. Da evet. evet. Yani e, özel döneminin sonları... E, herhalde Mesut Yılmaz'ın artık B takımının yönetimi almasıyla banka kapıları önünde gelene geçene kredi kartı dağıtılması ve de tüketim uğruna ne pahasına olursa olsun tüketim haftaları düzenlendi. Alışveriş haftaları düzenlendi etkinlik adını. Yani eğlencenin, ritüelin, birlikte ortalık yerde var olmanın e, mevcudiyetinin buna dayanıyor olması. Yani para dediğimiz şeyin aslında sanal bir şey olduğu. E, ve de alınıp satılmasının ki coin'i falan konuşmuyoruz. Hı hı. E, dahi anlamsız olduğu ve onların önce kağıtlara dönüşmesi sonra da tamamen işte coin denen bütün dünya dillerinde de coin diye adlandırılan o da hazin yani e, bir şeye dönüşmesinin e, belki yeryüzü ölçeğinde orta direğinde e, sukuta ermesiyle e, eş zamanlı olduğunu düşünmek lazım. Bir yandan da Yaşama dair yavaşlığın getirdiği, sindire sindire yaşamanın, kanaatkar yaşamanın getirdiği kısımları Orta unutmuş olmasına bakmak lazım. Aynen. Çünkü yani haz yok muydu eskiden? Değil mi? Orta karikatürlerin ilk çizildiği yıllarda yaşama dair haz yok muydu insanların orta sınıfın? Evet. Vardı ama onunla iktifa edilemedi. Hep daha fazlası, hep daha fazlası, daha hızlısı, daha büyüğü, daha yükseği, değil mi? Evet. E, diri, Sonra direğe tırmana tırmana en son direğin estime gücü olmadıkça ve e, sadece hani nereye kayıtlı olduğu belli olmayan bir dayanıklılık üzerinden e, kırılma pahasına e, darbeleri alıyor olması, önce dirliğin yok olması. Sonra da diriliğin tamamen kaybolup gitmesine sebep oluyor. Ve belki de bugün o kadar geniş bir coğrafyada ve milyonları ilgilendiren ölçekte gerçekten o olduğunu kim söylediyse doğru. Bir sürü bu coğrafyada ve Akdeniz coğrafyasında dünyanın depremler kuşaklarında yaşanan şeyden daha bahim olarak... İlk kez bu kadar sayıda insanı galiba Japonya'da dahil birinci dereceden ilgilendiren ve vuran bir şey. Buradaki konsantrasyon, dirliğin olmadığı bir ortamda diriliğin de olmadığını göstermesi bakımından ve direğin kırılması bakımından işte o zaman da ben radikal umudun nasıl ayakta kalabileceğini Umudun değil de radikalliğin ancak belki bir yerden bir şey yaşartabileceğini o artık yaralanmaktan perişan olmuş o topraktan çıkabileceğini düşündürüyor açıkçası. Şunu sorayım o zaman sana, direkt deyince aklına ne geliyor? Böyle bir gözünün önünden geçir. Geriye doğru zamanları, mekanları. Direkt deyince gözünün önüne ne geliyor? Kuş. Nasıl bir kuş yani? Serçe. Hmm. Güzel. Güvercin. Karga. Kumru. Leylek. Güzel. Demek Aa, benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Ee... Kutupta kutuplaşma yok. Bütün kuşlar konabiliyor. Evet. Birbirlerini yiyorlar ama bir devamlılık var. Ee, benim aklıma Karşıyıp eski tam karşısında dayanıp durduğumuz direk geliyor. Ortalık yerin bir numaralı işareti. Her yeri mi Evet. Duruyor mu bile bilmiyorum ama... E, hatta öyle derlerdi, dayanıp durma. Direğe dayanıp durma. Aslında çok önemli bir uyarı tabii ki. Yani e, başımıza gelecekleri öngörmüş gibi. E, ne vardı bir de o? eee direğe dayanma yıkılır. insana dayanma ölür müydü? Neydi o? daha, daha başka bir şey bakmamız lazım. <Gülüyor>